Sigara hakkındaki tenkitleri kendisine ulaşınca çok kalabalık cemaat için yemek hazırlayarak o ülemayı sofraya davet ettikten sonra yemek esnasında eşyada asıl hazır mı ibaha mı konusuna ve sigara içme meselesine girerek onlara bir mübaheseyi açmıştır. Tütün hakkında onlarla münazara etmiştir. Şer'i olarak Mevlana Halide karşı delil bulamadıkları gibi akli olarak da delil bulmaktan aciz kalmışlar. Bundan sonra şöyle demiştir. Aslında şu anda elimde bulunan pipo, şeran veya aklen haram olduğu için değil. Sadece sizin bundan dolayı nefretlerinize mebni, ilim ve irfanımdan mahrum kalmamanız için şu andan itibaren bırakıyorum. Şeyhi Seyyid Abdullah, Nakşibendi, Kadiri, Kübrevi, Sehreverdi, ve ciştîye tarikatlerinde ona hilafet verdikten sonra kendisinin kutbul medar makamlarına ulaştığına, asrın müceddidi ve irşada en üstün derecede muvaffak olduğuna, velayet kemalatının zirvesine ulaştığına şehadet etmiştir. Muasırlarından İbnu Abidin, Halusi gibi zevatın ona teslim olmaları kafi şahittir. 300'den fazla İbnu Abidin gibi ulemaya hilafet vermiştir. Şu anda da halen daha irşadı devam etmektedir. 1242'de o azim nispeti yerine bırakmış olduğu canlı kitaplara teslim ederek Dar-ı Beka'ya naklolunmuştur. Menkibelerine dair birçok kitaplar vardır. Elimize ulaşanlardan en güzeli, El-Mecdud Talid Fî Menâkibi Şeyhina Halid adlı eserdir. Hayreddin Zirikli'nin El-Alam adlı eserinin dipnotunda yazmış olduğu aleyhindeki yazarların sözlerine itimat ve itibar yoktur. Seyyiduna Seyyid Taha el-Hakkari Kudsesirruh Seyyid Taha, çocukluğundan itibaren üstün zekası, vakarı ve kibar hareketleriyle tanınmış, tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerinde tekamül etmiştir. 20 yaşlarındayken hikmet ilmiyle tanınmıştır. Bilahara Mevlana Halid hazretlerinin yanına giderek Nakşibendi tarikatını kabul etmiş, çok kısa bir zamanda Mevlana Halid'den hilafet almıştır. Bir gün Mevlana Halid, etrafındaki ulemanın hemen hepsinin bulunduğu bir saatte onlara yönelerek, ''Allah için bana değiniz. hanginiz şu anda kendini şeriata feda edebilir?'' ''Gerçekte şeriat asli gaye ve maksattır.'' diye sorar. ''Kimseden çıt çıkmaz.'' Korkudan ve heybetten cemaat olduğu gibi matem umumi haline düşer. O anda Hazreti Seyyid Taha kutsi Ruh, Allah'a and ederim, şu anda değil, her anda ben kendimi şeriat-ı garraya feda edebilirim, der. Bunun üzerine Mevlana Halid'in celaliyeti geçer ve cemal sıfatı ile gülümseyerek Seyyid'in sözünün samimiyetini tasdik eder. Seyyid Taha, sünneti ihya etmeye, ve tabilerine şeriatı öğretmeye son derece düşkün ve gayretli idi. Hatta birçok ulema, onun bir sünneti terk etmesine vakıf olamamışlardır. Hatta Musul tarafından bir şey onun sünneti ihya etmek üzere çok gayretli olduğunu işitince, müritlerinden sünneti çok güzel bilen bir zatı, Seyyid Taha'ya gönderir. O da yanına varınca, Seyyid Taha'yı dikkatle takip eder. Nihayet bir ikindi namazından sonra Seyyid Taha Hazretleri'nin mescidin kapısında duran ayakkabısının sol tekini uzağa koyar. Böylece mescidden sağ ayakla çıkarak sünnete uygun olmayan bir iş yapacağını düşünmüştür. Fakat Seyyid Taha Hazretleri kalabalık içerisinde o kişiye hitaben aldığın ayakkabıyı yerine koy, senin aradığın şey bu kapıda yoktur buyurur.